en son ümitte kalmıştık geçen hafta bu hafta tekrar kelimeleri işleyerek devam edeceğiz inşallah Allah bizlere anlatma hepimize güzel bir anlayış versin unutmayalım ki öğrendiğimiz her doğru muhakkak onu işledim geçen hafta işledim öğrendiğimiz her doğru her doğru muhakkak ki muhakkak ki bizlere birçok fayda verecek. Ve bu fayda amele döküldüğünde muhakkak ki insana birçok faydalar sağlayacak. Evet. Alimin bir tanesinin dediği gibi eğer şahıs ilim ederse bu diline sirayet eder ilmiyle amel ederse o da yüzüne sirayet eder diyor. amel sahibini çalışmaya sevk eden ve onda hizmetten zevk alma duygusunu doğurarak edilenlerden kaçmak suretiyle insan tabiatında hoşgörü duygusunu uyandırır ümit yani Rabbinin sevabından ümit ettiğini elde etmek için çaba sarf etmesi yolunda kulu dinçleştiren ümit istediğinin miktarını bilen için onun uğrunda çaba sarf etmekte kolay olacaktır. Kardeşlerim edilenden kaçmak suretiyle insan tabiatında hoşgörü duygusu uyandırır dedik. Yani insan tabiatında kuldan aldığı bilinen ve çizilmiş unsurlar vardır. Bunlar kendi bilinen ve çizilmiş unsurlardan daha hoş olmadıkça başka bir şey için terk edilmeye müsaade etmezler. Yani bunların yerini ne alacaksa var olanlardan daha kıymetli ve yararlı olmaları gerekir. Ümidin bu daha değerli ve üstün seçeneğe bağlanma gücü arttıkça insan tabiatı önceden var olan bu bilinen ve çizilmiş olanları terk etmeye müsaade eder. Çünkü bilindiği gibi kardeşlerim nefis öyle bir varlıktır ki kendisine daha hoş gelmedikçe sevdiğini terk etmez. Evet, kendisine çok lezzetli ama yediği zaman kalıcı bir hastalığa düşmesine neden olacak bir yemeğin sunulduğunu bir kimseye sunulduğunu düşünün. O ne kadar da sevse kendi sağlığına zarar vereceğini düşünerek onu ne yapar? Terk eder. İşte kulu da lezzeti terk etme, ilmin şartlarını yerine getirme ve hamiyet sınırlarını zorlaması sayesinde çaba ve gayretlerinin saflaştığı bir noktaya ulaşır. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Ümit imanın ta kendisi ve özüdür. Ümit imanın ta kendisi ve özüdür. Şevkle yananların gözleri hep ona çevrilir. Geçen hafta da zikrettiğim bir rivayette Allah Resulü ve Vesselam ölüm anındaki bir sahabeye gidiyor sekarette o maşallah diyor sen bayağı düzelmişsin yüzüne kan gelmiş sahabe Allah ona rahmet etsin ey Allah'ın Resulü diyor ben halimi biliyorum sen burayı geç diyor yani ben artık öleceğimi hissediyorum diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi öyle mi diyor? Sen halini daha iyi bilirsin diyor. Ve biraz geçtikten sonra ne var diyor kalbine işaret ederek? Burada ne var diyor? Korkuyorum diyor. Biraz daha duruyor Ali Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi Burada ne var diyor? Ümit ediyorum diyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi elinin tersiyle hafif şöyle adamın göğsüne vurarak sen kazandın diyor. Sen kazandın. Kim Allah'tan korkar ve ondan da ümit ederse Allah azze ve celle onu korktuğundan emin ve ümit ettiğini de ona verir diyor. İşte ehli sünnetin itikadı budur kardeşlerim. Hem Allah'tan korkacak hem de ondan ümit edecek. Korkması ve ümidi onu hayata bağlayacak ve amellerinde iştiyaklı kılacak. Evet. Rabbim anlayış versin kardeşlerim. Devam ediyoruz mevzumuza. Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu kitabında yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz buyurmakta. Ve bu ayeti kelimeyi biz her rekatta okuruz kardeşlerim. Ama acaba hakikaten bu ayetin üzerinde hakikaten düşünür müyüz? Allah azze ve celle rabet ederek, korkarak bize dua ederlerdi diyor Enbiya'da. Rabetle ümit arasındaki fark ümit bir tamah, bir arzudur. Rabetse bir taleptir, isteyiştir. Dolayısıyla o ümidin semeresidir. Kul bir şeyi rica ettiğinde onu talep etmiş olur, ricaya göre rağbet, korkuya göre de kaçış gibidir. Kişi bir şeyi talep ettiğinde, dua ettiğinde ona rağbet eder. Herhangi bir şeyden korkandan korkan da ondan kaçar. Maksat şudur, ümit sahibi talip, korkan ise kaçandır. Yani rağbet kelimesi tevhitte önemli kelimelerden bir tanesidir. Ama ümitle çok çok alakalı bir kelime. Rabet ümitten doğar. Ama ümit bir tamah iken rabet davranış ve taleptir. Ümit bir tamah olup gerçekleşmeye muhtaçtır. Yani olmayan ve olması şüphesi şüpheli bulunan bir hususu tamah edebilir. Mesela kulun cennete girmeyi Allah'tan istemesi gibi. Biliyorsunuz cennet hiç kuşku yok ki vardır, ama o kulun cennete girmesi nedir şüphelidir. O Rabbına kendisini oraya sokacak bir amel yapmış mıdır, yoksa yapmamış mıdır? Oysa rağbet böyle değil. Rağbet edilen şeyin bir fiil gerçekleşmesinden sonra olur. Rağbet de iman isteğinden daha güçlüdür. Bu yüzdendir ki rağbet gerçekleşme yoluna giriştir denilir. Evet kardeşlerim Allah hepimizi cennete girecek amel işletmeyi nasip etsin. Müslüman cennete girmeye rağbet eder ama ona girip girmeyeceğinden emin değildir. Neden? Çünkü cennet nedir? Nimetleri nedir? Oraya kimler girer? Hangi amellerle girer hiç merak etmez ki Müslüman. Müslümanın böyle bir kaygısı yoktur. Ama onların iman ettiği gibi iman edin dediği Allah Azze ve Celle'nin o sahabelerin böyle bir kaygısı vardı kardeşler. Onlardaki o kaygı, o duygu birçok şeyi yapmalarına sebep oldu. Çok karakterliydiler. İnsanların zamanlarını, vakitlerini, hafsalalarını meşgul etmezlerdi. İşten pazarlıklı öyle kendi karakterini dahi korumaktan aciz insanlar değillerdi. Onlar cenneti isterler cenneti arzularlar hiç kimseye haset etmezlerdi birisi birinin gıyabında bir şey dediğinde hemen uyarırlardı onlar Allah'a Azze ve Celle'nin rızasını isterlerdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Rabbim benim adımı zikretti mi Allah beni andı mı diye sorduklarında Evet dediklerinde oturup hüngür ağlamışlardır. Hiç Allah sizin isminizi zikrediyor mu? Hiç övüyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlara gelen her haber, dinden gelen her ilim hemen onları harekete geçirmiş ve hemen o haberin doğruluğuna iman etmişler. Ve bu yüzden de ona rağbet etmişler. Zannedersem bizdeki eksiklik bu tasdikten kaynaklanıyor. Ya anlatılana inanmıyoruz, ya anlatılanların yanlış olduğunu hükmediyoruz, ya da bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıp gidiyor. Çünkü rağbetin o habere doğru yönelmenin hep imandan kaynaklandığı dinden geliyor kardeşlerim. Ama bu iman ihsanla bitişiktir. Onunla birliktedir. Yani Allah'ı görür gibi ibadet etme. Hiç kuşkusuz ki kul için dünyada bundan daha üstün bir derece düşünülemez kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabının içinde otururken Cibril'in insan kılığında gelerek ona dinin esaslarından sorması ve bunların içinde iman, İslam ve ihsan nedir diye sorması, Vallahi Resulullahı Sallallahu Aleyhi ve da onu tek tek ona anlatması. Allah hepimize hayır versin. Demek ki sahabenin tasdi ki onların gelen haberin kabulü Allah'a dönmeye, Allah'a Allahı görür gibi ibadet etmeye sevk ediyor. Öyleyse biz de öğrendiğimiz bir şeyi arkamıza atmayalım. Arkamıza attığımız zaman bu sefer kalpler katılaşmaya başlıyor. Kalbin katılaşması aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi. O diyor, müminlerin diyor kalplerinin titreme vakti gelmedi mi? Sakın ona ki diyor o Yahudiler, o Hristiyanlar gibi, yani kitap ehli gibi inen vahiyden sonra onu arkalarına atıp kalpleri kas katı olanlar gibi olmayın diyor. Demek ki öğrenilen bir şey hayata geçirilecek kardeşlerim. Eğer hayata geçmiyorsa bu geçmeyiş imandaki zafiyetten kaynaklanıyor. Neden imandaki zafiyet? Çünkü kalbin tasdiki, dilin tasdiki ve azaların tasdiki diye tarif ediyoruz değil mi imanı? Şayet kalp tasdik ediyorsa, dilden bu neden ikrar olarak çıkmıyor? Şayet dilden de çıkıyorsa, neden azalarda bu gevşeklik var? Buna bir dikkat etmek gerekir. Öyle insanlar vardır ki, hep el açan hiç çalışmayan asalak insanlar vardır bu insanlar karakterlerini hiçbir zaman koruyamazlar aleyküm ve her gittikleri zeminlerde kendilerini orada yerleştirebilmek için kendilerini rakip gören gördükleri insanları her fırsatta hicveder ve kötüleme yoluna giderler bundaki kasıt o zemini yerleştirme oraya taht koruma ve insanların gönlünü almadır halbuki böyle yapmaktansa rakip değil kardeş arkadaş abi görse bu sıkıntıların hiçbirini ne yapmayacak olmayacaktır evet kardeşler demek ki Öğrenilen ilim insanı Allah'a ne yapacak? Sevk edecek, ona rağbet ettirecek ve ondan korkmayı sağlayacak ve bu da amellere muhakkak ne yapacak? Nüfus etmesi gerekir. Evet. Allah Azze ve Celle'ye yönelme, ona riayet etme. O ilme riayet etme ve onu amelle korumadır kardeşler. Ameli de ihsan ve ihlasla çeşitli zararlardan korumak gerekir. Hala muvaffak etme suretiyle riayet etme ve ayrılık yollarını keserek onu korumaktır. Yani riayet, koruma ve kollamadır ilmin ve amelin bazı dereceleri vardır kardeşlerim. Rivayete baktığımızda sırf nakil ve nakledilen ilmin aktarılmasıdır. Dirayet bu rivayet edilenin anlaşılması ve manasının nakledilmesidir. Riayet ise ilmin gerektirdiği şekilde amel etmektir. Evet. Rivayet sırf nakil ve nakledilenin aktarılması dirayet bu rivayet edilenin anlaşılması riayet ise ilmin getirdiği şekilde amel etmektir. Allah hepimize anlayış versin. Rivayetleri Allah onlardan razı olsun. Hadis alimleri hep toplamışlar ve Rabbim onları bize güzel bir şekilde ulaştırmış. Ve bu dini ben indirdim. Ben koruyacağım ifadesiyle de gelen vahiy bugüne kadar ne yapmıştır? Korunmuştur. Bizlere düşen bu nakledilenleri okuma, anlama, bu gelenle amel etme, hayata geçirmedir. Kardeşlerim riayetle ilgiyi riayeti ilgiyle korumak gerekir. Amellere riayet, hallere riayet, vakitlere riayet gerekir. Mesela amellerde söz konusu amellerin hafif görülmesi onların hafif görülüp artırılmasıyla yani burada ifrat ve tefrite gitmeden dinde gelen neyse Kur'an ve sünnette bizim yapmamız gereken nelerse gelen her ilmi hayata geçirmemiz gerekir. Bu kulun amelleri gözünde büyütmemesi de gerekir. Onları azımsaması gerekir. Allah'ın azametine yüceliğine kulluğunun haklarına uygunluğuna da uygun düşmesi gerekir. Yani bir kulun Amelin geçerli olabilmesi için bir Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmesi ikincisi ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun olması gerekir. Yoksa istediği kadar amel etsin o insana ne yapmış Fayda vermez. Düşünün öyle insanlar vardır ki Allah'a yaklaşmak adı altında ne yaparlar? Şu gecede yüz rekat namaz. İşte şu gün oruç tutacaksınız. Şu gün şöyle yapacaksınız. Birçok amellere girerler. Halbuki bir amelin kabulündeki şart neydi? Allah'ın rızası. İkincisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygunluğudur. Eğer gelen ilim mesnetsizse Dayanaksızsa O insana da bu ilim ne yapmıyor İlim fayda vermediği gibi O amelin de bir faydası yok Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kim şu bizim işimizde Dinimizde Emretmediğimiz bir iş yaparsa O merduttur diyor Yani kulun Kendisini ve yaptığı Ameli sorgulaması gerekir asılsız olduğunu bildiği bir ameli, dine dayanmayan bir ameli bilgiyi hayatına geçirmemesi gerekir. Evet. Onun için kardeşlerim, kişinin öğrendiği bilgiyi hayatına geçirmesi, amellerini güzelleştirmesi, sözlerini güzelleştirmesi ve vaktini hayırda kullanması gerekir. Çünkü gelen ilim insandan bunu istiyor. Hem insanın konuşması düzelecek. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun diyor. Sizin diyor boşa geçirdiğiniz iki şey vardır ki bunu kaybetmedikçe kıymetini bilmezsiniz. Boşa geçen zaman ve sağlık diyor. Aleykümselam ve rahmetullah selamet. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim demek ki insan attığı her adımı ve her attığı adımdan hesaba çekileceğini ve aldığı her nefesten yediği bir lokmadan içtiği bir sudan hesaba çekileceğini düşünürse bu gelen ilim buna bunu kazandırırsa çok samimi ve insanlar içinde saygın Allah indinde de mümin vasıflı olan samimi kullardan olur. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. <gülüyor> Eğer nefis bulanıklıklar mahalli olduğu o bölgeden kopar, saf hale gelirse o zaman artık Allah'ın gören gözü olur. işiten kulağı Tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olur kardeşlerim. Eğer kul nefsini bulanıklıklardan arındıramıyorsa bu arındıramamadaki sıkıntılar nedir? Bir bakması gerekir. İman dahaki mi? Bilgideki mi? Şeytanın kendisine yaklaşmadaki mi? Boş kuruntuları mı? Vesveseleri mi? Evhamları mı? İnsanın bunu kendi halini gözden geçirmesi gerekir. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Çok insan tiplemeleri vardır. Hiçbir zaman baktıkları aynada kendilerini görmez. Hep başka insanları görürler. O şunu yaptı, o bunu yaptı. Hiçbir zaman demez ki ben bunca yıldır ona neler yaptım, neler. Şimdi bir dakikada bunlar nasıl silinir, nasıl yüzüne bakarım veya hiç helallaştın mı hiç özür diledin mi hiç hakkını helal et mi dememiştir ama insanların içine çıkıp ben ona şunu yaptım o bana bunu yaptı demiştir bunlar nefeslerin arınan nefislerin sözleri değildir bazı hoca efendilerin dediği gibi ancak tevhid ehli cennete girecek ahlaksız da olsa diye dersen bu kelimeler çok kullanıla kullanıla Tevhid ehlinin hemen hemen hepsi ahlaksız duruma düştü. Tevhid ehli olsun, ahlaklı da olsun. Ahlaklılar da cennete girecek ahlaksızların yanında. Ama ahlaklı olanlar cennete ahlaksızlardan çok önce girecek. Allah hepimizi Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin kardeşlerim. Onun için tevhid önemli kelimelerden bir tanesi de Murakabe kelimesidir. Murakabe nedir? Konun sürekli olarak zahir ve batında yaptığı her iş ve düşüncenin Yüce Allah tarafından bilindiğinin farkında olmasıdır. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi bilin ki Allah gönlünüzde ne varsa bilir ondan sakının hem bilin ki Allah çok bağışlayan ve halimdir diyor yine Allah Azze ve Celle kitabında Allah her şeyi hakkıyla gözeten murakaba edendir diyor. ve yine Allah Azze ve Celle her nerede olursanız sizinle beraberdir diyor yine Allah gözlerin hain bakışını da bilir gönüllerin gizlediğini de diyor evet Cibril hadisinde gelen o ifadede de olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ihsanı sorduğunda sanki Allah'ı görüyor musun gibi ona ibadet etmendir sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görmektedir buyurmuştur Evet demek ki kulun sürekli olarak zahir ve batında yaptığı her iş ve düşüncenin yüce Allah tarafından bilindiğinin farkında olmasıdır. Onun bu farkında oluş ve bilgisinin devamı mürakabe demektir. Ki bu da onun yüce Allah'ın kendisini sürekli gözlediğine dair var olan yakin, yakini bilgisinin bir semeresidir. Allah onu gören Allah onun söylediklerini işiten Allah onun her an ve her nefeste yaptıklarından haberdar olması. Bunun farkında olmayanlar bidayet ehlinin halinden dahi uzaktırlar. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki insan Ümitle, itaata sevk olur korkuyla günahlardan uzaklaşır murakabeyle de kendini ne yapar korur bunları güzel anlamak gerekir insanın nefsine en çok lazım olan şey onun muhasebesidir murakabesidir ve amelini ilimle idare etmesidir muhasebeci olan kardeşler Meseleyi daha iyi kavrayabilir. Düşünün bir yerde muhasebe yapıyorsunuz. Oradaki insanların, çalıştığınız ortamdaki insanın giderini, gelirini, karını, zararını sürekli tutmak zorundasınız. En ufak bir yanlışta işveren sizi ne yapar? Hemen tekrar hesapları kontrola iter. Aylık mizan, haftalık mizan, yıllık mizan, Hatta acaba karı kağıt üzerinde nasıl zarar olarak gösterme yoluna dahi götürür. Birçok yollar öğrenilir. Birçok payanda yollar. Yani insan gelirini giderini nasıl hesaplıyorsa son kuruşuna kadar kendi amellerini de o şekilde son noktaya kadar insanın hesaba çekmesi gerekir. Peki çekmedik ne oldu? Sırf Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getiren melekler var kardeşlerim. Ve bu işi onlar yapıyorlar zaten. Bunlara dikkat etmeyen insanlar yarın mahşer gününde amel defterleri arkasından ve solundan verilen insanlar olacak. Ameline dikkat eden insanlarınsa amel defterleri önden ve sağdan verilenlerden olacak. Allah hesabı amel defteri önden verilen sağdan verilenlerden eylesin bizleri unutmayalım ki murakabe yüce Allah'a rakip hafiz, alim semi ve basir isimleriyle ibadet etmektir bu isimleri hakkıyla akledip onların gerektirdiği şekilde ibadet edenler ancak murakabeye ulaşırlar Kardeşlerim, Hak Teala'ya giden bu yolda sürekli unutturucu bir tazim ve taşıyıcı bir yakınlaşma ile sevk ve teşvik edici bir mutluluk içinde Allah'ı murakabe etmek gerekir. Bu kalpte onu unutturan, ondan yüz çeviren her türlü duyguyu arındırmak gerekir. Eğer bu arındırılmıyorsa, Allah ile beraber bir şey düşünülebiliyorsa bu şirktir. Allah ile beraber bir başkasının taltifini bekliyorsa bu da küçük şirke doğru gider. Yani insan dikkat etmediğinde hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ya Ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek sana şirk koşmaktan yine sana sığınırım diyor. İşte insan yaşamış olduğu şu ortamda şu ömründe şu kalbini gereği gibi bir murakabe altına götüremezse yaptığı bir amelde, söylediği bir işte, yaptığı bir davranışta bir başkalarını da memnun etme yollarına gidecektir. Namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde işte Allah'ı unutturan, kalbi meşgul eden her şeyden arınma ancak kişinin kendini murakabe altında tutmasıyla mümkündür kardeşlerim ondan korkma onu ümit etme ona tazim etme onun azametiyle başkalarını unutma insan kalbi neden meyleder Allah'ın azametini düşünse onun yarattıklarındaki o güzelliği düşünse her sanatçının sanatının yaratanın da Allah olduğunu düşünse başka bir şeye acaba meyledebilir mi? Bu mümkün. Başka bir şeyde mutluluk duyması, başka bir şeyde zevk alması, bir lezzet tatması bu mümkün değil kardeşlerim. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam imanı tatma zevkini ve onun tatlılığının veçini zikretmiş ve şu üç şeyi yapıp imanın bütün tadını, bütün lezzetini, bütün damarlarında duyar demiştir. Evet. Rab olarak Allah'tan korkma, din olarak İslam'ı seçme, nebi olarak Muhammed'den razı olan kimse imanı tatma zevkine ermiştir diyor. Üç şey vardır ki Bunları elde edenler imanın tadına ulaşır. Allah ve Resulü kendisini her şeyden daha sevimli gelenler. Evet buna bir dikkat edelim kardeşlerim. Birini sevdiğinde onu yalnız Allah için sevenler. Buraya da bir dikkat edelim. Allah'ın kendisini kurtarmasından sonra yeniden küfre dönmeyi ateşe atılmaktan daha çirkin görme Allah bunları anlamaya bizlere güç takat versin gayret versin kardeşlerim dediğim gibi gelen ilim dile amele dökülecek dile ve amele bunlar dökülmediği zaman artık hep nefsani şeyler dile ve amele dökülmeye başlıyor gülmesi gereken bir yüz Müslümana gülmez oluyor. Konuşması gereken bir kelime konuşulmaz oluyor. Ve bunun aksi gündeme geldiğinde bunlar sana göre güzel olabilir ama Allah'a göre güzel değildir. Eğer yaptığın bir amelde kalbinde bir tat ve ferahlama görmezsen sorgula kardeşim. Sorgula. Benim yaptığım bu amel benim kalbimde neden bir tat, bir ferahlık vermiyor? Bunu bir sorgulaman gerekir. Allah Azze ve Celle şükredene sevap verir. Yani onun amel sahibini, bu dünyada amelinden dolayı kalbinde bulacağı tat, ferahlama ve huzurla sevaplandırması gerekir. Eğer bu sende olmuyorsa, konu böyle duyguları tatmazsa, onun ameli şaibeli yani kusurlu demektir sevap amelinden dolayı amel sahibine dönmelidir amellerin sahiplerine dönen hayatı ve bütün işleriyle ilişkili olan sonuçları vardır düşünün bir namaz her türlü fuhuştan münkerden nehyederek ahlakı güzelleştirir ve Allah'ın istediği en güzel terbiyeyi sahibine kazandırır. O namaz ki insanı her türlü fahşadan koruyorsa ve bir nehrin temizlediği gibi insanı temizliyorsa oruç ise insanın kararlılığını güçlendirecek kınayıcı nefis ve basiretin üzerine doğarak onun doğru yolu görmesini ve ondan emin olmasını sağlıyorsa bütün salih ameller işte hep böyledir ve durumları ıslah eden sevapları vardır bu sevaplarla aile ve toplumun mutluluğu gerçekleşir unutmayalım ki kötü ameller de böyledir İyilik edenler için iyilik kötülük edenler için de kötülük vardır Allah iyilerden eylesin bizleri. İyiyim deyip avunanlardan değil. İyiyim, güzelim, Müslümanım deyip kendini arınmış, tertemiz, zemzemle yıkanmış sayanlardan değil. Yüce Allah ile mutlu olma, ona yakın olma, onunla huzur bulma, ona itaatı çoğaltmaya sevk edecek ve onun yolunda yürüyüşe önem vermeye teşvik edecektir. Allah bizi bunlardan kalsın. Allah'ın hoşlanmadığı, sevmediği, münkerat kıldığı bir şeyi bir mümin bile bile isteyerek ısrarla devam ettirmez. Eğer devam ettiriyorsa bunda bir sıkıntı vardır. Ve bu sıkıntı onu o yaptığı ameli doğruya götürmesi, aklaması için birçok müşkülata da sokar ki bu insanlar hak ehli değil ancak şeytanın ehlidir. Çünkü Allah'ın helal kıldığı, temiz kıldığı bir şeyi güzel gördüğü halde, pis gördüğü bir şeyi de kendisine temiz görüyorsa ve nefsine de bunu hoş gösteriyorsa artık bu kul, o kalp hastalanmış, güzel olan bir şeylerden tat almayan, kötü olan şeylerden Tat alan vaziyetine gelmiştir. Artık o imanın lezzetini değil, kötülüğün, köfürün, günahın lezzetini duyan insandır. Çünkü lezzet almasa o ameli işler mi? Ondan mutluluk durmasa onu yapar mı? Eğer insanların Allah'ın kınamasından korksa bu ameli işler mi? Demek ki kalpler döndüğünde, imanın lezzeti gidip de başka şeylerin lezzeti gelince, işte bu insana ne yapıyor? Kalplerin dönmesine geliyor. Allah kalplerimizi hakta, Allah'ın zikrinde daim kalsın kardeşlerim. Ama unutmayalım ki Allah'ın haram kıldığını işleyen bir nefis, muhakkak bunu bedeninde, ruhunda tecellisini kat kat görecektir. Bugün hissetmese bile yarın bunu yakinen hissedecektir. Allah'ın haram kıldığını helalleştirmeye, helal kıldığını da haram haline sokmaya, farz kıldıklarını iptal ederek, farz kılmadıklarını farz kılmaya, batıl gördüğünü sahihleştirmeye, sahih gördüğünü batıl kılmaya hükümsüzleştirdiğine değer verip değer verdiğini hükümsüzleştirmeye ve mutlak kıldığını kayıt altına alıp kayıtladığını mutlak haline sokmaya çalışırlar. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin kardeşlerim. İmanın ve şeriatın gerçeklerine zevk, hayal, veç ve şeytani keşiflere meyletme insanın imanın zayıfliğinden kaynaklanır evet ama tevhid anlaşılırsa tevhid sancağı dikilirse bu sefer küfre karşı bir baş kaldırma ve hakka doğru bir yönelme bizzat Allah Azze ve Celle'nin kendisinden başka menmun edecek ve ibadetleri yöneltecek hiçbir zatın varlığın olmadığına inanma insanı ne yapar? mürakabe altına sokar. kul önce kendini güzel bir hesaba çekmeli derinlemesine kendisini bir değerlendirmelidir. tevhid sancağını göğüsleyen onu isteyen bir tevhid ehlinin onun gereğinle amel etmesini bilmesi gerekir. Çünkü tevhidin kelimesinin şartları vardır kardeşlerim. Başı nefi, sonu ispatlan biter. Önce nefi ettiklerini bir öğrenmelisin. Sonra, sonra o ilahı birlemelisin. Eğer bunu yapamıyorsan, bunlardaki sıkıntı nelerse buna bir dikkat etmek gerekir. Allah öğrendiklerimizi öğrendiklerimizi hayatımıza geçirmeyi nasip etsin kardeşlerim. Allah azze ve celle kitabında kim Allah'ın hürmet edilmesini emreleyici şeylere tazimde bulunursa Burağın katında kendisi için hayırdır diyor Hat suresinde. Evet, Allah'ın hürmeti kızdığı ve yasakladığı şeylerdir. Yani onları işlemeyi terk etmektir kardeşlerim. Evet, Allah'ın emir ve yasaklarını bilme, emrettiklerini yerine getirme yasaklarından da uzak durmak gerekir. Evet, insan günahtan çıkmak istediğinde günahtan çıkmak istedi denir. Günahı terk etti. Günahtan kaçındı denir. İşte Allahü Teala'nın hürmet edilmesini emrettiği şeylere de tazim gerekir. Emir ve nehilere saygı bu saygı ceza korkusundan olmamalıdır. O zaman nefsi için mücadele etmiş olur. Sevap arzusundan da olmamalıdır. O zaman belli bir ücret için hürmet etmiş olur. Herhangi bir şeyi de dikkate almamalıdır. O zaman da riyakarlık olur. Çünkü bu sıfatların hepsi nefse tapmanın kısımlarındandır. Allah hepimize anlayış versin. Yani bir insan namazı ben namazı terk edersem kafir olurum diye kılıyorsa bu çok büyük bir sıkıntıdır. Kul olduğu için yapmalıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisini sadece Allah'a bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Her sözde, her işte her amelde Allah Azze ve Celle'yi razı etmek zorundayız kardeşlerim eğer ben bunu yapmazsam Allah bana ceza verir şunu yaparsam bu kadar sevap verir veyahut işte ben şöyle şöyle yaptım bunlar insanın ahlakını da yaşantısında ne yapar bozar Allah bu tür hastalıklardan bizleri uzak kılsın kardeşlerim Allah nefsimizi ateşin azabından ve onun şerinden korusun. İnanın nefsi boş bıraktığımızda nefis insanı her zaman o yalın ateşe çağırır. Hiçbir zaman bu nefis insanı cennete davet etmez kardeşlerim. Eğer nefsini bu çekişme içinde bırakırsan vallahi bu sevap peşine düşmez ancak seni yalın ateşe götürür. Ama nefsini dizginler ve Allah azze ve Celle'nin dinini öğrenir, ondan korkar, ondan ümid eder. Onu razı edecek amellerin peşine gidersen işte o zaman Allah sana, sana hoş şeref, izzet verir. Şerefli nefisler her zaman ona ibadet ederler kardeşlerim. İzzetli nefisler hiç kimsenin taltifini hiç kimsenin övmesini beklemezler, arzulamazlar. Çünkü Allah ibadet edilmeye, yüce olmaya, sevilmeye ve tazim olunmaya layıktır. Çünkü Allah bizzat kendisi ibadet olunmaya layıktır. Evet. Rabbim iş versin. Bu öğrendiklerimizi hayata geçirmeyi nasip etsin. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında şöyle diyor İbrahim Aleyhisselam'dan bizlere bildirerek Ceza gününde kusurlarımı yargılayacağını umduğum odur Rabbim bana hüküm ihsan et Beni salihler cümlesine kat Beni naim cennetinin varislerinden kıl Babamı da yargıla Çünkü o sapıklardandır kulların kabirlerinden kaldırılacakları gün beni rüsvay etme. O günkü ne mal fayda eder ne de oğullar. Ancak Allah'a küfr nifaktan salim bir kalp ile gelenler müstesna diyor şu ara suresinde. Evet. Allah İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı bu duayı bizlere de nasip etsin. O anlayışı Rabbim bizlere de versin. Bakın İbrahim Aleyhisselam burada Allah'tan cenneti istiyor. Cehennemden ona sığınıyor. Cehennem dirilme gününde büyük beladır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cennetten söz eder ve onun dilenen bir vaat yani kullarının ve dostlarının kendisinden istedikleri bir vaat olduğunu bizlere haber veriyoruz. Allah Resulü ve Vesselam ümmetine duaların kabul olunduğu vakit ki her ezan sonu kendisine cennette en yüce makamı nasip etmesini Allah'tan dilemesini emretmiştir. Ve Allah'tan o makamı isteyenlerin şefaatine nail olacağını haber vermiştir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bizi o ceza gününde kusurlarımızı yargılasın Rabbim hepimizi salihler zümresine katsın ve naim cennetinin varislerinden kalsın. Allah hepinize hayır versin Bazı müsaade etmediği için devam edemiyorum hakkınızı helal edin subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente ve tuğbulih velhamdülahi rabbi Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.